Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Sağlıkta halk sağlığı ve önleyici sağlık önlemleri ve politikaları olduğu gibi kentleşmede de doğru planlama ve yapı yönergeleri, uygulama ve denetleme ve afet hazırlık planları ve uygulamalarının önemini bir kez daha gördük ama idrak ettik mi ve bundan sonra uygulayacak mıyız? Son depremde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, güç ve sabır diliyoruz. Bu ölümlerin sorumlusu deprem değil. Ulusal ve yerel gelmiş geçmiş siyasetçiler ve oyunu bu siyasetçilere verenler. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı olma özelliğine sahip Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi'nin restorasyonuna izin veren koruma amaçlı imar planlarıyla restorasyon projelerine dayanak oluşturan koruma kurulu kararlarını yargıya taşımıştı. Ankara 17. İdare Mahkemesi restorasyon projesine dayanak olan koruma kurulu kararlarını iptal etti. Geçtiğimiz haftalarda koruma amaçlı imar planı davasında bilirkişi keşfi yapılmıştı. Bu haftada Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı bir diğer dava olan Saraçoğlu Mahallesi'nin parsel parsel bölünmesi kanının davasının bilirkişi keşfi gerçekleşti. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği bilim danışmanı Doktor Erol Kesici, Türkiye'nin 2012 ölçümlerine göre 181,49 milyar metreküp olan su varlığının 2022 sonunda 112 milyara gerilediği ve son 10 yılda kaybın 70 milyar metreküpe yakın olduğunu söyledi. Doktor Kesici, Türkiye'de önümüzdeki 10 yılda çok şiddetli kuraklık tehdidi öngörüldüğünü vurguladı. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle sulak alanlarda yaşanan ciddi kirlilik, kuraklık ve bunların ortaya çıkabileceği salgın hastalıklara dikkat çekti, uyarılarda bulundu. Doktor Kesici, sulak alanların korunması gereken doğal müzelere benzetti. Sulak alanların iklimi kontrol ettiğini, çevresindeki halkın yaşamında Önemli yer tuttuğunu, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağladığını, su kuşları için beslenme, konaklama ve üreme alanı olduğunu anlatan Dr. Kesici, sulak alanlar içme-kullanma suyunun, nemin kaynağının, bitki-hayvan çeşitliğinin ve dağılımının sigortası dedi. Bilim iki gemisi ile Aralık ayı boyunca Karadeniz'de incelemelerde bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'nden bilim insanlarının ilk bulguları deniz suyunun olması gerekenden sıcak olduğunu ortaya koydu. Enstitü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu ve Müdür Yardımcısı Doçent Doktor Mustafa Yücel liderliğinde iklim değişikliğinin Karadeniz'deki etkilerini gözlemlemek amacıyla hayata geçirilen Karadeniz'de Dirençli Ekosistemlerde Mavi Büyüme Gelişimi ve Araştırma ve inovasyon başlıklı çok uluslu projenin ilk deniz seferi 2022 yılının Aralık ayında gerçekleşmişti. ODTÜ Bilim 2 gemisiyle çıkılan seferde 30 gün boyunca birçok parametrede incelemeler yapıldı. Numuneler alındı ve ilk sonuçlar elde edilmeye başlandı. Anadolu Ajansı'na konuşan Yücel, İstanbul Boğazı'ndan itibaren Gürcistan sınırına kadar Karadeniz'de Türkiye'ye ait alanı taradıklarını elde edilen örnek ve verilerin analizine enstitüye bağlı laboratuvarlarda başlandığını ve ilk sonuçlarında alındığını söyledi. Uluslararası bir araştırma ekibinin ortaya koyduğu türünün ilk örneği modellemenin sonuçlarına göre Avrupa'daki 93 şehirdeki ağaç yoğunluğunun Avrupa ortalaması olan %14,9'dan %30'a çıkarılması şehirlerdeki sıcaklığı 0,4 derece düşürebilir ve bu da ısıya bağlı ölümleri %39,5 oranında azaltabilir. Barcelona Küresel Sağlık Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı Tamara Langman şunları söyledi. Avrupa iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı sıcak hava dalgalarını daha fazla yaşayabilir. Kentsel ortamlardaki yüksek sıcaklıkların kalp solunum yetmezliği, hastaneye yatış ve erken ölüm gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkin olduğunu hali hazırda biliyoruz. Sıcağa bağlı hastalık ve ölümün önümüzdeki dönemde sağlık hizmetlerine daha da büyük bir yük getirmesi beklendiğinden ekibin iklim bozulmasını hafifletmenin yanı sıra şehirlerdeki daha yeşil, daha sürdürülebilir, dirençli ve sağlıklı hale getirmek için politika yapıcıları da etkilemek istediğine sözlerini etkiledi. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Ceyhun Nehri Havzası'nda 2019 yılından bu yana atık su konusunda yapılan çevre denetimlerinde uygunsuz faaliyet gösterdikleri tespit edilen 64 tesise 10.579.983 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Müzeyen Şevkin geçen ay binlerce balık ve arı ölümlerine neden olduğu belirtilen Ceyhan Nehri'nde kirlilik nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle meclise soru önergesi sunmuştu. Bakanlık tarafından verilen yanıtta 2872 sayılı çevre kanunu ve bu kanuna istinaden yayınlanan Yönetmelikler uyarınca bakanlığımızın görevleri kapsamında merkez ve taşra teşkilatlarımızın görevli personeli tarafından ani birleşik ve şikayet üzerine gerekli denetimler yapılmakta. Yapılan denetimlerde çevre mevzuatında belirlen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere 2872 sayılı çevre kanununun 20. maddesine göre idari para cezası uygulanmakta dendi. İklim krizine karşı ve... Doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.